ya kesreli olduğu zaman, meqbullahın ala hali halı üzerine hareketler, sakin etkenler, evmuhareketen sakin olduğu zaman veya olursa derken hareketu fetaten de olduğu zaman, nahu xasiye ve Tamam. Şimdi yeni bir kaydı daha gördük. Geçen derse iki kaydıları kim söyleyecek? Geçen derste gördüğümüz kaydı Valla ya Kendisine bilirken Elfeta olursa elfe Elife kaydoluyor Değil mi? Başka? Arada gördüklerimizden Kayıde çıkarıp yazan oldu mu? Arada gördüklerimizden Kayıde çıkarıp yazan oldu mu hiç? Yok Şeyler yani olanlar Çekimleri yazdınız mı? Çekimler Yazdınız mı? Ben normalde baktım da tam öyle bir şey bulamadım. Bilmiyorum. Varsa öyle bir tablo siz yine kendiniz yazın. En son ben size dağıtırım. Hepsini topladıkları bir tablo olursa olmasa biz kendimiz yapabiliriz. İkinci kaydemiz ne o zaman şu. Ya kim söyleyecek kaideyi? Ya öncesi kesralı olursa Doğru mu? Hali üzerine kalır. İster harekeli olsun, ister sakin. Ya ister sakin olsun, ister harekeli olsun, kendisinden önceki harfin harekesi eğer keser olursa ya kendi hali üzerine kalır. Yalnız. Harekeli olan da bir kayıt var değil mi? Her harekeli olan yağ için geçerli değil bu. Ne olması lazım? Fetha olması lazım. Harekeli olduğunda fethalı olduğu taht edebiliriz. Şimdi tafsilatına bakalım. Örnek olarak da neyi vermiş bize? Örnek olarak da bize haşiye ve vermiş. Haşiye ve haşitu. Haşiye. fiil örnek verecek olan var mı? رَضِيَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ an. Onlar Allah'tan razı oldular, Allah'tan onlardan razı oldu. Radiye gibi. Bakın burada farkındaysanız ya harekeli ve harekeli olan ya da nasıl harekeli? Fethalı. Kayıt getirdik ya buraya. Ya harekeli, harekeli olan ya da fethalı. Öncesi kesre olduğundan ötürü ya kendi hali üzerine terk edilmiş, Haşiye ve haşiye olarak kalmış. Yani bunu çektiğimiz zaman nasıl çekeceğiz? Haşiye, müfredine haşiye diyeceğiz. Müfredine ra diyeceğiz. Veya nefs-i mütekellime dönüştürdüğümüz zaman bu fiilleri. Örnek haşi tu. Tabi nefs-i mütekellim dediğimizde diğer kalan hepsi, muhataplar da içine giriyor değil mi? Çünkü bunların çekimi aynı. Haşite haşituma haşitum. Haşiti haşituma haşitunne olacak. Haşitu. Burada ya sakin ondan önceki harf olan şin harfi kesalı olduğundan dolayı ya da hiçbir şey yapılmamış ya kendi hali üzerine terk edilmiş haşit olaraktan kalmış. Hakeza bunu şey yapsak radiitu billahi rabben diyoruz bak. Sabah zikirleri yaptığımızda ne diyoruz? Radiitu billahi rabben. Radiye olduğu gibi kendi hali üzerine kalıyor. Radiitu billahi rabben diyoruz. İkisini bize gösterdi. Devam edelim aliye unsakin yatu sakin olan ya izandan öncesi damme olduğu zaman kulibet vavan vava kalbedilir. nahu ayseri tamam. ve tekrar fi mecbul elajmefi ile ajmefin mecbulünde dersin ile dersin aslu kafi. önce Kafın damlesi ağırlaştırılır, ağır olduğundan dolayı. Ağır olduğundan dolayı devam ediyor cümle. E, foski kafu. Bu sebepten ötürü fa fa sebebiye, değil mi? Bu, bu sebepten ötürü foski kafu kaf sakin kılındı. Bu noktada kesrâtül va'vi ileye va'vin da ona nakledildi. Kesarâtil kafu kaf e, oldu meksuureten va'vi sakin eten kaf sakin kesrav oldu va'da sakin oldu. Sonra قُلِبَتِ الْوَارُوا يَاَنْ sonra da vav ve yaya kalbedildi لِأَنَّ الْوَارَ sakinete, çünkü sakin olan vav اِذَاً كَسَرَ كَسِرِ olduğu zaman مَا ha öncesi قُلِبَتْ يَاَنْ yaya kalbedilir Dur! Nokta! Bir kaide daha söyledi şimdi bize Burası anlaşıldı mı abiler? Burayı anlamayan var mı? Burayı anlamayan Yok Bir kaide daha yazalım o zaman Kim söyleyecek kaideyi? Ne dedi? Ya yani sakin ne? Sakine bize öncesi dameli olduğu ona. Da. Ne olur? Neye dönüşür? Baba. Baba. Örnek Eysara <gülüyor> Hangi kalıptan bu Eysara? Hangi babtan Fiil olarak <gülüyor> Efale değil mi? O zaman bunun şeyinin ne gelmesi lazım? Bunun muzarısının Ekreme yukrimu Efale yufilu Eysara Yuyisiru Aslı bu Yuyisiru Fakat Biz bir kaide gördük değil mi? Dedi ki ya sakin olursa Ondan önceki harfin harekesi de dambeli olursa ya'yı ne yapıyoruz? vava çeviriyoruz. O zaman nasıl okuyacağız burayı? Yu sir. Şimdi burada insanın aklına şöyle bir soru gelebilir. Bu kaydeden dolayı onu izah etti bize. Mesela dedi ki Kavale'nin aslı neydi? Kavale'nin aslı. Kavale. Kavale'yi mekule çevirdiğimizde nasıl çevirmemiz lazım normalde? ile Güzel. Q ile buradaki vav niye yaya dönüşmüş yani bunu biz nasıl okuyoruz normalde meçülünü Q ile ejbe falan fiilleri meçülleş çevirdiğimizde nasıl okuyoruz? Qale Q ile bi'a, kale kila gibi değil mi? Peki biri sorsa dese ki bu bu uymuyor yani burada nasıl biz hani vavı niye şeye çevirdik yaya çevirdik? Çünkü dedi ki kesralı olan Vavdan önce dameli olan kafın şeyi dammesi ağır geldi, tamam? Dilden ulke ederken ağır geldi. O ile dediğimizde ağır geldi. Ne yaptık peki ağır geldiğinde biz? Şunu attık. Bunun dammesi ağır olan burada ne? Ağır olan damme. Dammeyi attık. Dammeyi attığımızda sakin olan harf ile kelimeye başlanır mı? Başlanmaz. Ya hareketini buraya nakledeceğiz ya da bunun başına bir tane hareketi getireceğiz. Var mı başka seçenek? Var mı Ömer başka seçenek? Yok. Bir, bir, e, harf, bir cümlenin ilk harfi sakin olduğunda ya nakli yapacağız öyle mi? Yani oradan bir tane harfin hareketini ona nakledeceğiz. Onu sakinlikten kurtaracağız çünkü kelimeye sakinle başlanmaz. Ya da başına bir tane hemzeyi vasıl getireceğiz, keserli bir tane hemze getireceğiz. Har yani kelimeyi sakinle başlamaktan kurtaracağız. Buraya bir tane ben hemze getirecek olsam kelime kendi aslının dışına çıkacak. Yani sülasi mücerret olan bir kelime rubaiye dönüşecek, değil mi? Sülasi mücerret mezit olmuş olacak olmaz. O zaman ne yapacağım? Bunun harekesini buraya aktaracağım. Aktardım mı bunun harekesini buraya? Ne oldu? Kıvle oldu. Kıvle. Şimdi o zaman bize yeni bir tane şey çıktı. Vav sakin olduğunda. Vav'dan önceki harfin harekesi kesre olduğunda vav neye döner? Vav yaya döner, tekrardan ne yaptık bunu? Qile şekline dönmüş oldu. O zaman dördüncü bir tane kaydı daha yazalım. Wow, sakin olduğunda. wow'un mahkapli de kestalı olduğu zaman, wow neye dönüşür? Wow, yaya dönüşür. Örnek Qile'de ee, olduğu gibi, tabi bu anlattığım işlemle beraber. Yani bu anlattığım işlemi anlamadan nasıl olmuş onu anlayamayız. Çünkü burada mesela bu dördüncü kaydı olarak yazın bunu. Vav sakin olduğunda, ma de kesre olduğunda yaya dönüşür. Şimdi, ku ile veya ne oldu? Bu şimdil oldu. Şimdi biri bu kaideye bakıp sorabilir. Diyebilir. Birincisi, vav burada sakin değil. İkincisi, vavdan önceki harekete kesre değil. Peki nasıl buradaki vav yaya dönüşü de, ku ile ile dönüşü dediğinde bu işlemi bileceğiz. Diyeceğiz çünkü kesralı olan vav ve dammeli olan kaf çok ağır geldi kelimeye. Tamam? Ağır olan burada ne? Damme. Damme ile kese birbirini tutmuyor. Bunu attık. Bu sakin oldu. Önümüzde iki tane yol var. Bir kelime sakinle başlamayacağına göre kafın hareketini attık. Ya başına bir tane emzeyi onsule getire şey vasıta emzesi getireceğiz. Veyahut da bu Vav'un harekesini buraya nakledeceğiz. <gülüyor> bu şekilde bu kelimeyi kurtaracağız. Bunu buraya nakledtik. Ne oldu? Qey'u'le. Şimdi oldu. Vav sakin, makabli, meksur, yaya dönüşür, qey'le şekline geldi. Tamam Devam edelim. Vav'un tehadruketu Vav hareketi olan Vav, idâ vaka'at fi âhirî kelimeti, kelimenin sonunda vaki olduğu zaman, valkesara makab lehâ. Öncesi de kesreli zaman kulibet lebetliya iyaya tel edilir. Nahvu zabiye e, gibi. Ve aslı zabivedir. Min el qaba veti vaba veti Ve gaba vetu aksu el idraki idrakın aksıdır. Vakeya duaye aynı şekilde duaye gibi meçhulu daa daanın meçhulüdür. Ve aslı duayadır. Ve siz fi cem'i nedir? burada duralım. Bir tane daha kaide öğreti bize şimdi. Kaidemiz ney o zaman? Harekeli olan Vav. Beş oldu? Harekeli olan Vav. Nerede vaki olacak? Cümlenin sonunda. Ölcesi ne olacak? Makabli ve yani öncesi kesra olursa Neye dönüşür? Ya Yaya dönüşür. Örnek? Ne vermiş örnek orda? Va? Biye. Şimdi bizim bu kelimenin ne olduğunu anlayabilmemiz için nereye dönmemiz lazım? Maslara. Çünkü işte katın aslı işte İşte katın aslı Maslar ne? Gaba Demek ki bu kelimenin nasıl? Bu kelimenin nasıl var Tamam Gabiye. O zaman gabiye nasıl? gâ bi Niye peki dönüşmüş? Çünkü vav kelimenin sonunda ve harekeli olursa, harekeli olan vav cümlenin sonunda vakı olursa. Olmuş mu? Olmuş. Maqabli de kesra olursa, bir b harfinin hareketi burada kesra, yaya dönüşür. Ne olmuş oldu? Rabiye olmuş oldu. Dedi ki, rabba var dildir Yani bir şey insanın bir şey idrak etmesini zıddı buna rabba diyor Ahmaklık gibi, anlamama gibi. Buna mesela ahmak olan Araplar ne diyorlar? Rabi diyorlar. Hakaret ettikleri zaman rabi diyorlar. Bu da kaydıyı görür. Devam edelim. <gülüyor> 10, 10 bilmiş olunana Yağu, basit yağu, yağ sakin olduğundan dolayı, sakin olduğundan dolayı basit suurlu bir balık. Suurlu ise, balık suurlu da, bas bas. Bak bak, bir saniye. Dur. Tane tane oksa, anlam anlaşılacak. Tane tane, tamam. Ve huzifetili ya ya ne oldu? Hasfedildi. Niye hasfedildi? Buradaki lam lamet öyle değil mi? Li sukunha sakin olduğundan ötürü ve sukunil vavi ve vav sakin olduğundan dolayı. Tamam? Ve vavun sukunundan dolayı. Ne kaldı geriye? Sabakiye ğuzu. Geriye ğuzu kaldı. Şimdi bize bu kuralı öğretti ya. Bu kuralın e, kapsamına giren örnek de veriyor bize. Mesela diyelim ki biz olan fiili, daha olan fiili. Kim çekerek gazanın namsalini çekelim, meşrula olalım. Şeyi çekelim önce çekelim, gazanı normalini çekelim. Gazanı normalına bazel, bazel, bazel, bazel, bazel, Bu meçhulünü Nasıl çekeceğiz? Tamam mı? <gülüyor> Gazewe'yi çevirelim. Ga Bunu çevirelim. Ne diyeceğiz? Guziwe Güzel. -zi Şimdi biz buna Guziwe dediğimiz anda hangi kaide devreye girdi? Fahide Doğru mu? Wow. Bu ses ne yaptı? <gülüyor> Haberinin çalışması. Wow. Doğru mu? Kelimenin sonunda vahv olmuş. Öncesi? Ne olacak o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Duymuyorum. Biraz söyle. Yaya dönüşeyle. Ya, Nasıl okuyacağız? yapacağız. Güzel. Şeyi nasıl çekeceğiz peki? Tesniyesini Guziye Guzi Ya diyeceğiz. Tamam? Guziye Guziye Niye? Aslınaş ne bilecek olsa Guziye Yine aynı şey olacak. Doğru mu? Aynı faide yine geçerli. Yani ya, uzi, ya, uzi, ya, uzi. Şimdi, bunun asısı ney? Burada bu ve Guzi ve Guzi ve Guzi ve diyoruz. Vav bu tahalli. Ondan cinsizlik esnafı neye dönüştü? Guzi yaudu. Şimdi bunu şeyin peki nasıl olacak? Bunun ee, Cemil Müzakkeri nasıl olacak? Guzi ve Guzi ve Guzi ve olması lazım normalde. Doğru mu? Şimdi bize onu anlatıyor. Ne diye yazmış buraya? Guzû diye yazmış. Doğru mu? Guzû. Nasıl Guzû oldu? Niye bu Guzû oldu? Onu söylüyor. Şimdi okuyalım bir daha, tane tane okuyalım. Benim sesimi anlıyorsunuz değil mi? Sesim geliyor. Dur, şeyden alalım. Ve teyin olur. İşte bu da bir örnek. İşte bu da bir örnek. İşte bu da bu da bir örnek. İşte bu da aslı örnek. İşte bu da bu da bir örnek. İşte bu da bir örnek. İşte bu da bir örnek. İşte bu da bir örnek. bu da Z statik kuvveti yağın kinetik yağın hareketi ise ona zapt ediyor. Niye peki sebep sebebi söylemiş burada? Sebebi söylememiş. Sebep çünkü yağın damlası ve zarın tetrasi ile beraber ağır oldu. Doğru evet. mu? Yağın dambesi, aynı öyle ilk başta başladığımız faydalı olduğu gibi yağın kesesiyle beraber ağır oldu. Ne yaptık peki biz bu ağırlıkta? Zan'ın hareketini attık, sakin olduk, öyle mi? Yağın ee, dambe ile yağ birbirinden uçur mu? Dambe ile yağ birbirinden uçur mu? Uçur değil. Gav ile dambe değil mi? Elif ile ferhâr, yağ ile kesteler birbirinden uçur. Ne yaptık? Bunu hareketini buraya aktardık. Ne oldu? Uzuyu oldu, uzuyu oldu. Ha tamam. sonra farklı <gülüyor> bir fetihli yağı hastetik. Ha niye hastetik yağı? Bir <gülüyor> sükuniyah kendisi sakin kaldığından dolayı. Çünkü hareketsini zaya verdik <gülüyor> ve sükuniyu ve vavda sakin olduğundan dolayı. Geriye ne kaldı? Uzuyu. O zaman nasıl geleceğiz? Uzuya, uzuya, uzu. Gözü ya, gözü ya, gözü, gözü. Vat mı tamam? Gözü O zaten değişmiyor. O her zaman aynı. Orada hiçbir şey. Böyleki cem ve benlese etki etmez. Sonra gözü te, gözü, tuğma, gözü tuğ, gözü gözü tuğ, Mı burası? Anlaşılıyor. O kıyam. O kıyamın her hareketin her hareketin veya yapıldığı olur. Bu noktada bunlar farklı sahilde, bu olur. Sabit sakin bir parç olur. Dolayısıyla hareket bunlar, hareketi nasıl olur? Diğer bir sahilde sahip olanlar nasıl Bir şey bitecek mi? Bitti. Bitti. Bitti. Bitti. Nasıl? Nasıl? İyi olmuş. Sesten ötürü anlamayan var mı? Sesten ötürü kafası karışan var mı? Başka? Öyle mi? Kaçta bitiyor işler normalde? Kaçta işler. 5'te. 5'ten sonra işiniz yoksa bekleyelim, işleri bitsin. Millet ders çalışsın, 5'ten sonra şey yapalım, 5'ten sonra yapalım. Söylemeyiz Anlıyor musun sen sesten anlatılanları? Yakında durduğum için. He yakında durduğum Ses anlıyor musun sen abi anlatılanları? Hocam şimdi bu da burada e, ya'yı siliyoruz ya. Tamam. Burada iki tane sakin yayına geldiği için. Tamam. E tabi ya da sakin kalıyor, <gülüyor> vav da sakin kalıyor. Önümüzde iki seçenek var. Ya vav'ı götüreceğiz, ya yayı götüreceğiz. Doğru mu? Vav'ı götürürsek, vav zaten onun cem-i olduğunu anlatmak için orada olmaz. Geriye ne kalır? E, zayıf olduğundan dolayı yağ kalıyor, ondan dolayı yağ yövülüyor, okuyunca huzur kalıyor zaten, tamam <gülüyor> Bazı mı? mesela Sesini yükselt, <gülüyor> ben bilmiyorum. Sana. Bazı kelimelerin aslı, mesela <gülüyor> Gazeo'ya, aslı ondan sonradan değişiyor. Yani bunun değişikliği bir sebebi var mı? Çünkü bir sözlükte baktığımız zaman mesela bazen çocuk bulamıyoruz. Tamam. Ee, yani bunun böyle değişik olmasının bir sebebi yani normalde hepsi aynı şekilde gelse yani. <gülüyor> aslında. Hepsi aynı şekilde gelse zaten sar filmine gerek kalmaz. Sar filmi niye okunuyor? Araplardan bunlar bu şekilde duyulmuş. Bu şekilde istem istemal edilmiş e mesela. Bunun illetlerini açıklamak için sar filmi var. Yani sar filmin içindeki ideal babı bunun için var. Mesela örnek veriyorum. E diyelim ki kuran üzerine bakmış adam, veya Arap şiirine bakmış, önümüzde bir tane fiil var ve bu fiil normal olması gereken kalıbın dışına çıkmış. Fiil olması gereken kalıbın dışına çıkmış. Mesela örnek kile ile gibi değil mi? kile normalde kendi halindeyken böyle olması mümkün değil. Demek ki burada demişler, bir, bir şey var. Bakmışlar, araştırmışlar, araştırmışlar, bulmuşlar. Şu hareket sakin olur, öncesi şöyle olursa demek ki buna döner. Diğer örneklere uygulamışlar, bakmışlar bütün örneklere uyuyor. Yani onun benzeri gibi gelen bütün örnekler aynı şekilde geliyor. Arap bu şekilde istihmal ettiği için, bu şekilde kullandığı için, onlar da sadece bunların tabiri caizse kurallarını açıklamışlar. Yani bunu bir usule bina etmişler. Mesela Arap'ın buna ihtiyacı yok. Yani şeyi bozulmamış, e, tabiatı bozulmamış Arap'ın bunlara ihtiyacı yok. Fıtri olaraktan zaten bunların bu şekilde taraflız ediyor. Fakat sen, ben, bu kuralları bilmek zorundayız, çünkü bunlar bu şekilde kullanılmış, biz de mecbur, bunların hikmetin nedir, illetin nedir, bunları bileceğiz, tamam böyle Öyle olsa zaten şeye gerek kalmazdır. Ee, şey işte sen mesela sözlüğe baktığın zaman ne yapacaksın? Kelimenin sülâsi mücerredini bulacaksın önce. Kelimenin sü sülâsi mücerredini bulduğunda vavî midir, yâî midir ona bakacaksın, sonu illet şeyi. Ondan sonra sözlüğe bakacaksın, sözlüğe baktığında zaten buluyorsun. Ne yapayım anlatayım mı durayım mı? Duralım diyenler? Duralım diyenler. Anlatalım diyenler, devam edelim diyenler. Tamam. Buyur. Sizlere bir ara versek, bir ne kadar süreceğini tamam, zaten bir Hı şey kalmadı. Bir iki tane daha okuyalım sonra arada sorarız. Okuyalım abi. ve ve ve ve Bir kural daha öğrendik o zaman. Altında kaide buldu. Kaideni şu. Her var veya harekeli olan tüm ya ve vav Varlar. Sahip evet. ve sakin olursa hareketleri sakin harfe naf odur. Kaideniz bu. Tamam harekeli olursa ondan önce gelen harf de sakin ve sahip olacak. Yani hem sahip olacak, ilet harflerinden bir tanesi olmayacak. Hem de sakin olacak. Ne yapıyoruz? Vav'ın ve yağ'ın o önceki sahip olan harfe aktarıyoruz. Örnek, Yağulü gibi. Yağulü. Ale, Yağulü. Mesela biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman her zaman ne diye okuyoruz? Bunu Yağulü diye okuyoruz. Değil mi? Yağulü şeklinde okuyoruz. Tamam Belki bunun aslı ney? يَقْ وُلُّ قَوَلَ يَقْ Ha, Ne olmuş? Bakın Vav hareketi. Kendinden önce gelen harf iki özelliği var. Hem sakin hem de sahih. Doğru mu? Hem sakin hem de sahih. Yani ilet harflerinden bir tanesi değil. Ne yapıyoruz? Vav'un hareketini kendinden önceki harekeye naklediyoruz. Tamam mı? Ne oldu ne oluyor? Yeulu. Hakeza mesela ne gibi? Yebiu gibi. Yebiu. Şöyle geçeyim. Yebi yapalım. Bunun aslı ne? Yebiu. İtu. Ye Dea yebiu -yi davâ diyadribu. Yebiu. Ye Güzel. Ya harekeleri Kaidemize göre hareketi olan tüm vav ve yalar hareketi, kendinden önceki harf ise hem sakin hem de sahih. B harfi sahip olan bir harf ve hareketi de sakin olan bir harf. Kaidemiz ne diyordu bu durumda? Kaidemiz diyordu ki biz yani hareketini B'ye aktarıyoruz. Bak ne oldu? Yeb'i'u oldu. Tamam. Anlaşılıyor. İnşallah. Bir tane daha örnek verdi burada. O yekil uy vermiş. Ben onun yerine yebiy uy verdim. Yekil uy aynı. Aslen keyle yek yi lu. Yek yi lu. Tamam? Oradaki ya yine aynı şekilde şeyli harekeli, kendinden önceki harf ise ne? Kendinden önceki harf ise vel hasr en son ona aktarılmış güzel. Yahvafu burada bir şeylik var. Farklılık var. Onu okuyalım. O inname kulibet va yuhafu. İhhaslihafu. Va'lı ihhaslihafu. Elif'e kalbedilir. لِكَوْنِ سُكُونِهَا Bunun şukunu olduğundan dolayı gayrı اَصْلِينَ asli, e, asli olmayan bir şukun olduğundan dolayı böyle oldu. وَنْفِتَحِي مَا قَبْلَهَا ve öncesi fethalı olduğundan dolayı böyle oldu. Tamam, burada duralım. Şimdi burada mesela خَافَا'nın muzaresi ne? Khâfe. Mesela Kur'an-ı Kerim'i açtığı okuyoruz diyelim. Doğru mu? Nasıl okuyoruz? اِنَّمَا yehafu. Ya kafu okuyoruz değil mi? Ya kafu, ya ne? Min diyoruz mesela. Ya diye okuyoruz. Şimdi bu fiili şeye döndürdüğümüzde, aslına döndürdüğümüzde bu ne? Kafen. Onun aslı ne peki? Kavafen. Doğru mu? Kavafenin muzaresi ne gelmesi lazım normalde? Ya, ya, Ufu Şimdi yaḫwufu gelmiş. Kaidemizi uygulayalım. Vav harekeli. Doğru mu? Harekeli olan tüm ya ve vavlar. Öncesi hem sakin hem de sahip olursa bakın ha harfi hem sakin hem de ne? Sahip. Tamam? Ne yaptık? Estağfurullah yaḫwufu olması lazım özür dilerim. Yaḫwufu. ḫawafa Nasıl yaptık peki biz? Vav'ın harekesini bunu aktardık. Ne kaldı geriye? yah yahav fudu doğru mu vav harekesinin yahvufun yahvufuki vavun harekesinin kurallığından dolayı kha'ya aktardığım zaman ne oldu yahav fudu yahavfu diyor ki peki bu yahavfu iken niye biz bunu mesela şey gibi okumadık yakulu gibi kilo gibi okumadık çünkü orada harekesi giden harf ile önceki harfin harekesi birbirine uyumlu. Yekîlu diyorsun bak. Ya sakin öncesi keserler. ya Yakûlu diyorsun bak. Vav wow, sakin öncesi ne? Öncesi dammeli. Hepsi birbirine uygun. Doğru mu? Peki vav ile elif birbirine uygun mu? Şey vav ile fethâ bilbirine uygun mu? Vav ile fethâ bilbirine uygun olmadığı için zaten vav'dan önceki fethâ olduğunda elife dönüyor. Doğru mu? Bunu bir kaide olarak görmedik mi? Gördük. Vav mutaharrik mâkabre meftuh olduğunda neye dönüşüyor? Elife dönüşüyor. Niye elife dönüşüyor? Çünkü birbirlerine uyuyorlar. Fetha ne ister? Fetha elif ister. Ondan dolayı buradaki vav'u ne yaptık? Dedi ki bir, buradaki vav'un sukunu asli bir sukun değildir. Yani burada normalde sukun yoktu. Biz nakil yaptığımızdan dolayı vabın üzerinde sukun oluştu. Bu o zaman asli bir sukun mudur? Asli sukun değildir. İhaleden ötürü arazi bir sukundur. Sonradan gelen bir sukundur. Öncesinde nedir? Fethadır. Vabın öncesi fetha olduğu zaman ne ister? Elif olmayı ister. Ama Böylece yehafu oldu. Anlaşıldı? İnşallah. Devam edin. O kul <gül> vab veya her vab veya idarekanda oktur zaman müteahhiri getirin harekeli oldukları zaman ve ka'ata namusulluk ve vakit oldukları zaman ve mâ kablehume o ikisinin harfun mutuharriketun harekeli olan harf olduğu zaman uskînete mâlem yekun uskînete sakin olurlar mâlem yekun mensûben mensûb olmadıkları müddetçe nahu yâhzû ve yermi gibi ve yakşâ ve yakşâ gibi ve istisgari damleti zamme e, ağır olduğu için ağır olduğu için alelvevi veliai vavra yarzu ağır olduğu için devam o devam edelim vel aslu yarzuhu ve yermiu ve aslı bunlardır ve kulibeti ya yahşa yahşanın yası kalbedildi elifen elife ince harf li taharrukiha harakalaninden dolayı harakelenğinden dolayı ve sıtahhi ma'daha öncesi sıfır olduğundan dolayı bu ve ya'u ve yataharraku ve ya oldukları zaman yani ikisinin ikisinden mansup durumda oldukları zaman nahu Nehve, lan yaxzuba, velen yermiye, velen yaxşa, lichkete fethete, fethanın affinden dolayı, aleyküm aleyküm sidda, vatapuru fi tethniete, tethnede dersin ki, yaxzubani, velermiyani, vayaxşayanı dersin. Şimdi bize yeni bir tane kaide daha öğretti. Onu da yazalım. Bu kaideyi siliyorum. Bu ilgili soru soracak falan var Yok. Haideyi birini söyleyin, ben yazayım. Yedi. Ne dedi? Toparlayarak yazalım. veya. دُوَاوٍ وَيَاءٍ اِذَا كَانَتَا مُتَحَرِّكَتَيْنِ وَوَقَعَتَا فِي لَامِ الْفِعْلِينَ Tamam. Tüm... اِذَا كَانَتَا... dedi. Nasıl yazalım? مُتَحَرِّكَتَيْنِ Kelimenin sonunda vâkî olan vâ veya kelimenin sonunda vaki olan harekeli bu değil. Kelimenin sonunda vaki olan harekeli vav veya sonra bir gün öncesi harekeli olursa ne olurlar? Sakin olurlar. Kuralı tekrar ediyorum. Kelimenin sonunda vaki olan harekeli vav veya öncesi harekeli olursa bir makableri sakin olurlar. Sakin olaraktan okunurlar. Örnek Yağzu Bu defa illetli fiillerin neyine geçtik? Muzari çekimlerine geçtik. Dikkat edin, bunu da yazın. Muzari çekimleri bunlar. Yağzu nasıl ney? Yağzu Yağzu Doğru mu? Yer bin nasıl ney? Yer Miyu Yağşan nasıl ney? Yağ Güzel yakışıyor vav kelimenin sonunda vaki olmuş ve harekeli kelimenin sonunda vaki olan harekeli vav veya. Buraya buraya kadar kelimenin sonunda gelmiş ve harekeli öncesi harekeli olursa harekenin cinsine bakmadan, öncesi harekeli olursa z harfi burada ne? harekeli damla var, sakin olurlar sakin şekilde okuyoruz nasıl okuyoruz bunları? yazu diyoruz değil mi? yagzu vavdaki harekeyi atıyoruz, kaide bu bütün şeyler böyle. Bütün nakız fiillerinin muzarhirleri böyle. Yer bu bunun asılı. Bak. Ya hareketi ve kelimenin sonunda vakti olmuş. Kelimenin sonunda vakti olan hareketi var veya Ya hareketi ve kelimenin sonunda vakti olmuş. Öncesi hareketi olursa öncesindeki mim harfi ile hareketi sakin olurlar. Ne okuyoruz? Ya'nın hareketini atıyoruz. Yer mi. Tamam ya da bir hareket kılmıyor. Yer miy diyoruz. Şimdi geldik yakşa'yı Tamam? Bu yakşa aynı şekilde ya kelimenin sonunda gelmiş ve harekeli. Kelimenin sonunda harekeli, vakti olan harekeli veya Öncesi harekeli olursa, öncesinde şin harfi var. O da harekeli, fethalı, sakin olurlar. Yapalım bakalım bunu sakin. Attık bunu yakşa, otomatik herif oldu. Doğru mu? Çünkü başka türlü okunması mümkün değil. Ondan dolayı elife döndü, yeh, şekline dönüştü. Başka neyi söyledi bize? Buraya kadar tamam. Bu kaideye, yedinci kaideye, şöyle bir dipnot atalım. Bu hangi takdirde aslına geri döner? Eğer bu kaideye uyan bir fiil nasp halinde vakı olursa, sondaki harf tekrar harekelenir. Yani yedinci madde dipnot olarak yazalım. Eğer, bu kaideye uyan herhangi bir fiil nasp halinde vaki olursa tekrar harekelenir. Tamam Ördek. Bunları siliyorum. Hı. Mesela diyelim ki bunun başına şey getirdim. Ee, len getirdi. Fiili muzari nasp eden adatlardan. Ne diyorum? Len yağ zu ve len Yağzul ve diyor, tamam? Niye? Bu nasıl yazzu değil miydi? yazzu Biz ne demiştik? Vaa veya ya. Kelimenin sonunda harekeli olarak va olur. Öncesi önceki harfte sakin olursa, bunu biz ne yapıyoruz? Mutlak olaraktan hareketini atıyoruz, sakin okuyoruz. Ondan dolayı yağzul diyoruz. Niye şimdi vava? Yani bir önceki durumda hareketini çektiğimiz vava niye tekrardan hareket verdik? Çünkü fetha vava dayaya da hafiftir. Fethâ, vavada, yaya da hafiftir. Ondan dolayı len yermiyen diyoruz mesela. mi demiyoruz. Len, yer, miyen. Tekrardan geri geldi. Nasb halinde oldukları zaman, ki zaten fiil-i muzarayı nasb eden adatlar da belli. Nedir? En, len, bir de iden. Tabi şartlarla beraber. İzenin şartları neler? İzenin şartları bir kez. Ve Arapça söyle. Arapça onu sokaktaki adam da söylüyor. Arapçasını söylüyor ve izen en başta gelecek ve o مستقبل مستقبل evet bunu da söyledik bu en son söylediğim bak şöyle söyledi metinde şuraya tekabül ediyor ve yataharakul yani bu kaideye uysa bile 7. kaideye uysa bile waw ve ne zaman harekelenir اِذَا كَانَتَا مَنْسُوبَتَيْنِ ikisi de mansup oldukları zaman نَحُو ve يَغْزُوَا وَلَنْ يَذْمِيَا gibi يَخْشَا لِخِفَّةِ الْفَتْحَةِ عَلَيْهِمَا Çünkü fetha onların üzerine hafiftir. Yani vava da, yaya da, fetha hafif gelir. Burada şey bitiyor, müfredi bitti. Yani nakıs olan fiillerin müfredini çekimini görmüş olduk. Sıra neye geldi? Sıra tesniyeye geldi. Bir şeyle o ondan sonra sonra bitirelim. Ve تقول في التثنية سنتثنيها dersin ki ya zuani ya zuu wani yar yani O zaman aslına dönüyor doğru mu? Desek ki Şöyle bir kaide söylesem size. Nakıs olan fiil tesniyede kendi aslına döner desem doğru olur mu? Yağzu <gülüyor> Yağzuvani Yermiyu Yermiyani Yağşeyu Yağşayani Babasına döndü. Yansuranı gibi Yağribani gibi Doğru mu? Yağlemani <gülüyor> gibi Kendi aslına döndü. Böyle küçük bir dil notu olarak alabilirsiniz o zaman bunu. Şimdi çekimi öğrendik. Yağzu Yağzuvani Yermi Yermiyani Yağşay Diğer yani. tamam. Devam et abi okuyalım. Bu Cemide dersin ki, dersin. Dur. Cemide nasıl okuyacağız o zaman? ne? Yavzu diye diyeceğiz. Başka yer? Mu bide yaxşulad. Tamam. Devam et. Bu laf su ya zulun. Dur. Vel aslu Niye yen su ruuna gibi değil mi? Yal rebuuna gibi yalzuuna. Tamam. Böyle olması lazım normalde. Başka? O Yer-mi-yûnen. Aslı bu. Ve yâh-şeyyûnen. Hıh. Yâh-şeyyûnen. Güzel. Devam edelim. Uskiretil vâhu ve lyâhu. Tane tane okuyalım hem de anlatalım abi. Nasıl yapalım? Fe uskiretil vâhu ve lyâhu. فوا لي بور ائهما ve kisevu hali dolayı ileham etli alim mafiide vakı olduğundan dolayı sakin olurlar. Vastisqalid dammeti aleyhime dur. Şimdi yer zu bak buraya dikkat edin. Yer miyuna aslı bu değil mi? Güzel. Vav kelimenin aslından olan vav bu. Doğru mu? Kelimenin aslından olan yer bu. Güzel. Bu vavlanun, bu vavlanun, neyin vavlanunu? Cem'in vavlanunu. Bizimle bir alakası yok. Vav, harekeli ve şeyin sonunda vakı olmuş. Kelimenin sonunda vakı olmuş. Önceki harf e, sahip ve harekeli. Mutlak olarak da ne yapıyorduk? Bunu sakin hale getiriyorduk. Yedinci kaydede gördük bunu. Tamam. Ya harekeli, ya, harekeli ve kelimenin sonunda vakı olmuş. Ondan önceki harf hem sakin, şey, ondan önceki harf, hem harekeli, hem sakin yermiyyûne. Yakzuğûne, yermiyyûne. Tamam, hem de ne olmuş oldu, hem de sakin, hem de harekeli. Ya'yı ne yapacağız o zaman mecbur? Ya'yı sakin hale getireceğiz. Yakşayûne, yakşayûne, bu hâli haşiye, yakşayûne, yakşayûne, yakşayûne. شَيُّنَا يَا اَيْنِكَ هَاكَزَا Bizim yağımız harekeli. Kendinden önceki harf. Hem sakin, hem de şey, hem harekeli. Aslında biz kaideyi karşı, o sahih tarafını bir kenara atacağız. Mutlaka olaraktan harekeli olmak olarak. Kendinden önceki şey e, harf, harekeli. Üçünde de üç örnekte de ne lazım şimdi bize? Biz, kelimenin sonunda vakı olan وَاَفْ ya bunlara harekesini atacağız. Bunları sakin hale getireceğiz. Tamam? Yaptırdık mı bunu? Ne dedi bize? Dedi ki: "Fevuskinetil vav ve yâo. Yezudeki vav, yermiyu ve yahşeyudeki yâ sakin kılındılar." Niye? "Li vukûihi mâ fî lâmi'l-fi'li kelimenin sonunda lâmul fi'lde oldukları için ve istizqâl'id-dammeti aleyhime ve damme onlara ağır geldiğinden dolayı." Bu durumda ne yapıyorduk? Hareketlerini onlardan çekip alıyorduk. Şimdi sakin hale geldiler. Sonra ne oldu? fakat jamaa sakinani iki tane sakin yan yana geldi. Şimdi bizim şurada hareketsini aldığımız vav'dan sonra ne var? Vav'el var o da sakin. Ya'dan sonra vav'el var o da sakin. Ya'dan sonra vav'el var o da sakin. Bizim harfimizde vav'el bizim harfimizde vav'el bizim harfimizde vav'el İki tane sakin yan yana geldi. Ne yapacağız? Mutlaka bunlardan bir tanesini götüreceğiz. Var mı başka yolumuz? Başka iki sakin çünkü yan yana gelmez. Oku. El-vavu vel-yâ'u ve-ba'de-hûme vavve ve-hukisinden sonra gelen vavul-cem'i fe ma kana fe-huzifet hasfedilir mâkâne kâble vavul-cem'i cem'i vavundan önce olanlar hasfedilir Tamam, dur. Ne yaptık? Cem'i vavundan önce burada ne var? Vav var. Ya cem'i vavunu götüreceğiz, iki sakin geldi Ya da bu bizim kelimemizin vavunu götüreceğiz. Neden dolayı biz ki bu vavu seçtik? Çünkü bunun cami vabını götürürsek bunun cam olduğuna eden asya alameti götürmüş oluyoruz, olmaz. Bunu götürdü geriye ne kaldı? Ya zune, bizim vabımız gitti geriye ya kaldı. Herkese buradan iki ya ile vab toplandı. Neyi götüreceğiz buradan? Ya vabı götüreceğiz, ya yağı götüreceğiz. Ya'yı götürdü geriye ne kaldı? ya mu ne kaldı? Çekim şimdi tamam mıdır? Ya zu, ya zuani, ya zune. Ya zu, ya zuani, ya Cüveyher şAllah farklı bir şey yaptığı için onu bila ekstradan anlatacak. Onu nasıl yapmışız? Kulibeti elifen. ya elif'e kalbedilir. İtahurukiha olduğundan dolayı, vanifetaha öncesi de fetha olduğundan dolayı. Öncesi olduğundan dolayı. Diyor ki, şimdi burada ya ile vav yana geldi. Doğru mu? Biz ne yaptık? Bunlardan bir şeyi sakin kıldık. Kendi harfimizi sakin kıldık. Yan yana geldi. Hangisini atacağız burada? Hangisini atacağız? Yayı atacağız. Başka seçenek var mı? Başka seçenek yok. Yayı attık. Ne kaldı burada geride? Yakşav ne kaldı. Tamam. Geride ne kaldı? Yakşav ne kaldı. Tamam edelim. Ve dummetil mimi, mim damme denir. Fiyar muna, yar muna deki, li yasıhhâ babül ceminin e, sayı olmasından dolayı. Ha. Şimdi biz burada demiştik ya bu ne? Yer miyune. Bu Yer miyune. Son halinden oldu yer miyune oldu. Şimdi biri sorsa buradaki mimin kesrası nasıl oldu da dammeye dönüştü? Normalde nasıl olması lazım? Yer miyune olması lazım. Olmayacağına göre Vav'a uygun olsun. Ha ne yapabiliriz? Bu vav'u normalde şunu demeniz lazım sizin. Öğrendiğimiz kaidelere göre bu vav'u neye çevirmemiz lazımdı? Ya'ya çevirmemiz lazımdı. Doğru mu? Vav sakin, kendinden önceki harfın hareketi kese, mimin hareketi kese mi? Doğru mu? Neye dönmesi lazım o zaman? Yer, e, oldu mu şimdi? Vav el-cem nasıl ya'ya dönüşecek? Vav el-cem nasıl ya'ya dönüşecek? Olmaz. Bunun cem olduğunu sonra biz nasıl anlayacağız? Ondan dolayı bunu yapamadığımız için başka bir kuralene intikal ettik. Bundan önceki harfin harekesini buna uydurduk. Vav'a uygun olan hareket hangisi? Damme. Damme uygun olduğu için buna yermuna dedik. Tamam? Wa dummetil mimu fi <Sessizlik> yermuna li sihhatil vavil mim dammelendi. Sebep li sihhati ki <Sessizlik> olsun orada sahip olabilsin diye. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Kaç dakika olmuş? 51 dakika olmuş. Hmm. Yeter mi? Burada duralım mı? Devam edelim mi? Duralım mı? Tamam. Biraz fazla oldu ama olmasa iki, iki, bu dersi iki ders sayarız. Çok ağır gelecekse eğer bakın bu dersi iki tane derste sayabiliriz. Burada duralım. <gülüyor>